Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Evet, Ceren ve Irmak Akman'la birlikteyiz. Nişantaşı'ndayız. Şu anda Akaryo Kültür'de. Açık Dergi'de bir müddettir. Aslında ismini e, almaya başladığımız yeni bir kültür alanı ve e, yeni planlarını e, ilan etti. Geçen gün Irmak Beceri'nin dahliyle birlikte e, yeni bir rota açılmışken hem aslında ilk defa Açık Dergi'de bu mekanda bir kayıt yapmanın e, heyecanına sahibim hem de arınmak ve Ceren'le bir kere daha buluşuyor olmanın. Merhaba, hoş geldiniz. E, açık Radyo yayınlar. E, evet, inşallah taşındayız. Burası e, etkileyici bir mekan. Her şeyden önce e, biraz burayı anlatalım isterim. Hı. Birazdan e, konuşacağımız aktif sergi ileride olacak etkinlikle e, de böyle ufak bir hani şart koymak için Neredeyiz? Kalyon kültür neresidir, ne oluyor burada? Siz buranın hem kültür hem sanat direktörüsünüz. Evet. Artık siz koyarsınız ismini. Kısaca şöyle bir lokasyon ismi alabilirsiniz. E, tabii. E, Kalyon kültür aslında çok merkezi bir yerde. Nişantaşı'nın göbeğine diyebiliriz Rumeli Caddesi üzerinde. Tarihi taş konak olarak geçen binada. E, Burasının tarihi de çok önemli bizim için. Aslında e, 2. Abdülhamit zamanında yapılmış bir e, bina e, mimarisi çok önemli bir bina e, ve şu an bir kültür merkezi olarak çalışıyor e, burada bizim için önemli hani örnek verebileceğimiz burada yaşayan isimlerden en önemli isimlerden birisi İhsan Rayfan'ın e, kendisi önemli bir şair biz en popüler işini e, kimseye etmem şikayet adlı şiiri ve besteden parçadan dolayı biliyoruz e, kendisi bir dönem burada yaşamış e, küçüklüğünde burada yaşamış bir evlilik geçirimi sonra tekrar buraya dönmüş o dönemde tüm şairlerin, ressamların, edebiyatçıların toplanma mekanıymış burası. Aslında bizim böyle hani Fransa'da böyle salon dediğimiz şeye en yakın olan binalardan birisi. Daha sonrasında Mardin ailesine geçiyor. Arif Mardin bu evde doğuyor. Betül Mardin uzun bir süre yaşıyor. Daha sonra bir dönem bir kaymakamlık oluyor. Daha sonra da vakıflardan kiralanıyor bulunuyor. Ve şu an bir kültür merkezi Kalyon Kültür olarak. Kalyon Kültür aslında daha önce 3 tane sergi yaptı. Biraz uzun evet. süreli sergiler, daha çok fotoğraf ve çağdaş sanat üzerine sergiler yapmıştı. Fakat bir şekilde biz bir araya geldik ve zaten benim dijital sanatla alakalı Ceren'le yani 17 seneyi açmış bir iş şeyimiz var. Bir iş deneyimimiz var. Onlar da dijital sanatı aslında. Biraz yatırım yapmak ve bu mekanı öyle değerlendirmek istiyorlarmış. O yüzden bir araya geldik ve böyle bir ortaklık başladı. Bu mekanda sergiler ağırlıklı yeni medya, dijital sanat, hareketli görüntü üzerine olacak. Ama biz mekanı bu bahsettiğimiz tarihi yapısıyla alakalı da paralel etkinliklerle zenginleştirmek istiyoruz. Geçen ay 212 fotoğraf festivaliyle ortak etkinliklerimiz oldu. Evet. Bu da fotoğraf ...ve konuşmaları oldu. Bir adet... ...dans workshop'ımız oldu. Bu şeyde ise bu ayda... ...yani her ay aslında biraz daha değiştirip... ...farklı konulara gideceğiz. Bu ay mesela... ...müzikle alakalı Asena Akan'ın bir... ...semineri olacak. Sanat eğitimiyle alakalı... ...eğitmenlere verilen... ...Pacer'in kursu Barış Karayazgan'ın... ...bir eğitimi olacak. Saçuk Artut'la Sabancı Üniversitesi'nde... ...bir yayın çıkmıştı biliyorsunuz geçen sene... Türkçesinde ee, takıldım Art, şu an. Art, Art Preservation <gülüyor> ki, kitabın adı. Ama evet. ee, şey biraz işte dijital sanatın e, kurulması ve nasıl sergileyeceği, nasıl işte toplanacağı ve e, işte nasıl ileriye geleceği uygun bir şekilde saklanacağı ile ilgili konuların bir yere getirildiği e, böyle 12 12 tane makallerin yani, bir arada olduğu ee, e, bir kitap. Sabancı Üniversitesi'nden çıkmıştı. E-book evet. e olarak çıktı. Ama şimdi kitabın kendisi bas basılı olarak da çıkacak. E biz de basılı kitap çıkana kadar... Ee, çeşitli şey konuşmalarla e, kitap aslında tanıtmaya ve oradaki makalelerin yani konuşmalarını burada ağırlamayı Hı. düşünüyoruz. Hı. En sonunda da hani kitap çıkana kadar bunu devam ettirelim ve kitap Hı. ilk çıktığında da burada belki lansmanı yaparız diye düşündük. Öyle bir projeye başladık. Hı. Yani asıl buradaki dijital sağlıklı olan bağımızı e, ilk defa kurduğumuz aslında konuşma dizisi o oluyor. E, buna işte hani eğitim kısmına da biraz e, işte desteğimizi vermeye başladığımız ala olarak düşünebiliriz bunu. Hı hı. E, böyle bir ay geçireceğiz. Irman e, da dediği gibi yani yapmaya çalıştığımız şey farklı alanlardan e, sanatın işte edebiyatın, müziğin farklı alanlarında insanları buraya toplayarak evet. o işte salon e, şeyini e, Ruhunu burada Hı. tekrar canlandırabilmek ve buraya böyle canlı insanların düzenli olarak ziyaret ettiği işte konuşmaların yapıldığı ve yeni, yeni üretimlerin yapıldığı bir alan haline getirmek. Orada da düzenli sergilerle de e, dijital sanata desteği devam ettirmek gibi planlarımız var. E, genel olarak bu şekilde düşünüyoruz. Evet açılış yani sizin e, başlandık saygınız bir yanı oldu. Biraz ondan da e, bahsetelim e, isterim. E, uzun yıllardır aslında İslam bu kötü sanat çevresine e, bakıldığında e, şu anda evet büyük bir yük, yükseliş ve dikkatle dijital e, sanat tartışmaları e, çok hara edilmiş vaziyette ama e, siz aslında Arkmanlar olarak <gülüyor> e, yıllardır bu olana çok büyük katkı verdiniz. E, daha önce muhtelif alanlarda yaptığınız pek çok önemli, üretörlüğünde yaptığınız bir saygı var. Ama neden LIA ile başlamayı tercih ettiniz burada? Bir özelliği var mıydı? Yok da evet. bir ama. Ee, vardı aslında. Yani bizim <gülüyor> aslında bizim için var. Yani LIA ile daha önce de e birkaç sergimizde çalıştık. Ee, işte e, Akmak Sanat'ta yaptığımız sergilerde, işte Kontemporist İstanbul'un üstünde plug-in'de yaptığımız sergilerde yer verdik küçük küçük işlerine. Ama yani yaklaşık 10 senedir bir ortaklığımız var yayına. Ee, çeşitli işlerde birlikte çalışıyoruz. Diye bizim çok önem verdiğimiz bir sanatçı. Çünkü e, bu alanın aslında en öncü sanatçılarından biri. 1995'ten beri bu işle ilgileniyor. Yani 1995'te düşünün yani çoğumuzun hani e, evinde işte bilgisayarın olmadığı, işte ilk de daha çok öncü insanların işte e-mail adreslerinin daha yeni yeni olduğu bir zamandan bahsediyoruz. O zaman da işte net fark diye bir akım var internet sanatı. İnternet sanatının ilk kurucu isimlerinden bir tanesi diye. Onun için sanat tarih açısından çok önemli bir isim. Artık bizim ikinci olarak da önem verdiğimiz başka bir konu keşke bunları konuşmak gerekmesi ama ne yazık ki hala daha dijital sanat alanında kadınlar azınlıkta bir erkek egemen bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. E, bu dönemin e, yani ilk kadın e, temsilcilerinden bir tanesi ve hala yani erkek egemen olduğu söylenebilecek bir alanda böyle en eski zamandan beri iş üreten kadınlardan biri e, ve yani piyasadaki çoğu sanatçı üzerinde çok etkisi olmuş e, onları işte e, çok zenginleştirmiş bir sanatçı e, onun için yani bizim yaptığımız iş için Tarihsel bir önemi olan bir isimdi e, ve şu ana kadar hiç solo işi sergisi yapılmamış yani o da biraz aslında kadınların konumunu gösteriyor yani bizim anlarımızdaki e, yani e, Avustralyalı bir sanatçı ama işte sadece Türkiye'ni sınırlı kalan bir durum değil yani bahsettiğimiz Hı. durum aslında Avrupa'da da var böyle bir şey. Ee, onun için e, biz bir sola sergisi yapmayı senelerde çok istiyorduk. Ee, onun için bu mekanda böyle bir fırsat bulduğumuzda ilk aklımıza gelen isim o oldu. Yani sola sergi için ilk aklımıza gelen isim o oldu. Ee, bir de yani ikinci bir yanı da e, liyanın hani bireysel olarak tarihsel öneminin dışında e, biraz işte hani senin de bahsettiğin gibi yani 18 senedir biz bu işi yapıyoruz ve e, biz bu işi yaptığımız süreç boyunca hep şöyle bir durum oldu. E, sadece sergi yapmıyoruz da biraz sergisini yaptığımız işi anlatıyoruz da her zaman. Yani öyle bir mecburiyetimiz oluyor. Yani yaptığımız işin biraz eğitimini de vermek zorunluluğu biraz üzerimize yapışmış oluyor. E, onun için de, e, değişik e, alanlarda işler yapmak bizim için önemli. E, LİA sadece e, yazılımla iş üreten bir sanatçı, sadece kodla iş üreten bir sanatçı. Ve Türkiye'de yani benim hatırladığım kadarıyla sır kodlu üretilen işlerin olduğu bir sergi daha önce olmadı. Yani bu mesela yeni bir alan Türkiye için hala. Yani uzun senedir devam ediyor. Türkiye'de de var temsilcilere ama hani izleyicinin çok fazla bildiği bir alan değil. Onun için biraz da onu tanıtmak istedik. Yani yeni bir alanı izleyiciye tanıtmak istedik. Ee, sürekli değişen, sürekli gelişen, sürekli kendini yenileyen işleri görecekler burada. Yani video gibi sabit olan, işte 5 dakikada bir kendini takip eden işler değil de, e, yani saniye saniye kare kare yapılmış işler değil. E, yazılımın yaptığı, bilgisayarın yaptığı işler. E, biraz aslında insanların onu deneyimlemesine, e, böyle çalışan, böyle bir e, şeyle, yöntemle çalışan bir sanatçının e, tarihine dair bir fikirleri olmasını istedik. Evet. E, onun için yiyi seçtik. Evet, bir yandan Sergin'in yani Diyan'ın yapıt açısından evet. böyle bir yani tarihsel bakışta da e, kurgulandığını söylemek lazım. O manada aslında buradaki e, Seçgin'i de anlatabilir misiniz? Evet. Diyan'ın ne türden işleri? Nasıl bir kronolojide ya da var mı? E, yani çok kronolojik yapmadık yerleşimi ama e, biraz şey yapmaya çalıştık. Yani e, genel olarak kurgularken Sergi'yi e, LIA'nın nasıl çalıştığına dair insanların bir fikir sahibi olmasını, izleyicinin bir fikir sahibi olmasını istedik. E, LIA genel olarak böyle çok e, işte e, kontrast renkler kullanıyor. Çok minimal bir e, estetiği var. Çok böyle e, basit geometrik e, elementleri alıp sonra olayı birleştirecek böyle kompleks sistemle oluşturmaya çalışıyor. Ve işte bunların hepsini yazılımla yapıyor. Onun için sürekli kendini yeni yenileyen işler ortaya çıkıyor. Bir bunu gösterecek, bunu insanların algılamasını sağlayacak işleri yan yana koymaya çalıştık. Onun dışında işte dediğim gibi 1995'ten beri bu işi yapıyor. Ve şimdi 1995 senesinden kalma işleri internette adres olarak hala açık o adresler ama girdiğimiz zaman göremiyoruz. Çünkü şu anki sistemler o görüntülerin görünmesine imkan sağlamıyor. Onun için hani garip bir yani tarihse olarak garip bir duruşu var. İşler hem orada hem değil. Onun için o işlerden bazılarını yeniden kurguladı bizim için. Onları da gösteriyoruz. O da bir hani tarihsel gelişimini görmemizi sağlıyor. Onun dışında çok böyle yeni daha önce sergilenmemiş bazı işlerinin de örneklerini gösteriyoruz ki o da bundan sonraki gidişatına dair bize fikir vermesi açısından. Bir de müzikle birlikte çalıştığı işleri var onlara da bir yer vermek istedik. Çünkü işte böyle canlı performanslar, müzikle birlikte kullanılan görseller de çok ilgilendiği bir konu. Hı. Onlara da ayrı bir alan açtık. Onun için farklı farklı alanlarda üretimlerini burada bir araya getirmeye çalıştık. Evet, karyon kültüre eğilmiş, eğilmiş vaziyette. Bu arada kapanışı Kapanış tarihi belli bir Normalde 27 Kasım'dı. Fakat e, yani Lia çok yoğun bir dönemden geçti. Kapanış haftasında anca gelebilecek. Hı. Fakat ilgi çok iyi. Yani evet. öğrencilerden ve mesela bu alanda çalışan hocalardan hep böyle tanışmak, özel ders almak isteyenler oldu. Ee, biz de kendisiyle paylaştık. Bu arada Damon'la beraber gelecek. Videoların ses tasarımcısıyla da beraber, Damon Stewart ile beraber gelecek. İkisi de burada olacak. Bizim hep önem verdiğimiz şeyler bunlar. Ve önemli de iki isimle gelmişken sanırım sergiyi biraz uzatacağız. Ee, bazı üniversitelerle ortaklıklarımız olacak. Herhalde bir iki üç hafta bir uzama süresi olacak. Beraber öyle yani mümkün bu kadar onları tutup e, gençlerle <gülüyor> buluşturmak ve böyle belki değişik burada da bazı projeler çıkartmak zorunda. Mesela Selçuklu'la e, bu ay zaten çalışıyor olacağız. Selçuk'un da özellikle çok ilgisini çekse Selçuk altın Sabancı evet. Üniversitesi ile ortak bir şey belki gerçekleşeceğiz. Biri ders belki oradan bir proje çıkabilir. Böyle şeyler hep çok açız. Fırsatı bulmuşken onu değerlendirmek istiyoruz. Büyük ihtimalle uzayacak ama tam tarihle alakalı örneğin öninkalyonkültür.org evet. sitesinden evet. bakabilirler. Evet. Tam tarihe ama uzayacak gibi görünüyor evet. şu an. Belki Barış Karayazgan'da çocuklara getirir buraya. Kesin para. getirir. <gülüyor> <gülüyor> Uzun uzadı. <uzabiliyor> Uzun uzadı. <gülüyor> Öyle bir şey de yapabiliriz. E, evet. Bir şey merak ettim. Evet ilgi olduğunu söyledim. Yani çok medyatif bir şey o masajısından söylemiyorum ama ilginç geliyor hakikaten. Bu ilgi var mıydı sizin daha önceye? Çünkü sonuçta estetik olarak e, sanat izleyicisinin aşina alımının dışında bir spektrumda evet. işler geldi sizin üretinizde. Bu peki, yani burada işte ders almak isteyenlerle tanışmak isteyenler değil bu. E, yeni bir fenomen gibi bir çok, tabii Yani burada biraz şaşırdık aslında. Çünkü mesela Akmak Sanat'ta yaptığı sergilerde hatırlıyorum Monochrom ve Space'te mesela ilk Liyada ne bunun içinde çok zorluydu. Mesela öğrenciler ve çok böyle ayrı alanlardan gelen mesela işte felsefe öğrencileri, teoloji öğrencileri, matematikçiler hepsi mesela Akmak Sanat'ta bizi bir şekilde bulup sanatlarla tanışmak istiyorlardı, sorular soruyorlardı. O tabii daha yani uzun bir sergiydi, karma sergilerdeydi ama LIA bize her zaman şey geliyordu yani biz seviyoruz ama insanlar nasıl bulacak biraz değişik derken LIA ile alakalı aslında hep çok soru duyduk. Yani fuar biraz daha kalabalık bir ortam ama mesela Akbank'ta özellikle çok ilgilenenler oldu. Ee, zaten biliyorduk böyle bir şey olacağını fakat burada soru sergi olacağı zaman hep böyle şeylerimiz oluyor bizim yani. Ya biz Ceren'le biraz şey gibi çalışıyoruz. Yani daha önce tanıyanlar ya da tanışacak olanlar biz böyle biraz şeyiz yani. Hani sanatçı odaklı iş yapıp yerleştiriyoruz. Sonra tamamen her şeyi yani elimize eteğimiz çekip izleyiciye bırakmayı seviyoruz. Evet. O yüzden mesela çok fazla bizim sergilerimizde çok fazla açıklayıcı metin göremezsiniz. Yerleştirmelerimiz biraz daha ön plandadır. Hani Hı. izleyicilerin tepkisini hep miksardık. Bu sergide de bazı şeyleri yapıyorduk. Yani çok şaşırtıcı bir şekilde yani bizim Ötemizde işleri anlayanlar, foranlar ve gerçekten hiç sanatla alakası olmayıp buraya yani Nişantaşı'ndan görüp girmiş isimler bile peki Lia burada mı? Lia ile tanışabilecek miyiz? gibi tepkiler gelmeye başladı. E, o yüzden sevindik. Yani ben aşırı şaşırmadım ama tabii her zaman şaşırtıcı ve sevindirici oluyor böyle tepkiler olması. Yani ben biraz şey gibi düşünüyorum. Yani dijital sanat hani... Hala daha aslında yani bayağı bir zamandır yapılıyor olmasa ama hala bir yeniliğini koruyor ve çoğu insanın için hani ilk defa karşılaştığı bir sanatla Ama yine de ben şeye inanıyorum yani sanatla hiç ilgilenmeyen ve hiç bağlantısı olmayan ve hiç deneyim olmayan insanları bile çok kolay yakalayabilen bir alan olduğuna inanıyorum açıkçası. Onun içinde de şey geliyor yani Irmakla başından beri öyle bir düşüncemiz var yani bunun çok demokratik bir alan olduğunu düşünüyoruz. E, insanları çok kolay yakalayabiliyor bir de aslında çok tanıdık olduğumuz bir alan çünkü çok dijital bir zamanda yaşıyoruz ve zaten gün içerisinde sürekli bir yani dijital aletlerle birlikteyiz sürekli telefonla bilgisayarla işte tabletle sürekli temas halindeyiz onun için herkesin bu konuda aslında bir okuryazarlığı var yani e, herkesin e, bir atıyorum heykelle ilgili ya da işte bir yalın öyle ilgili okur yazarlığı olmayabilir. O biraz daha bir ayrı bir eğitim gerektiriyor. Ayrı bir kültür gerektiriyor. Ama yani burada bir okur yazarlığımız daha önce böyle bir sanatla karşılaşmamız olsak bile aslında var ve oradan hemen insanları yakalayabiliyor bence bu sanat türü. Hı. onun içinde yani insanlar bununla temas edebildiği zaman gerekli ilgiyi gösteriyorlar diye düşünüyorum. Biliyorsun ki biz Kurye ismiyle başladık. Demokratik olduğuna başından böyle inanmardınız yani. <gülüyor> çok eski bilenler hatırlayanlar olursa. Evet. Yani küratörlere karşı aslında. Biraz yani başlamıştık küratörlere ama biz küratörlere karşı başladık. <gülüyor> Bu iş yani küratör değiliz kuryeyiz diye başladı. Biz sadece hani açını alıyoruz ve izleyiciye götürüyoruz işleri. Hı. Sadece o aracı görevini üstleniyoruz. Yani onun dışında ekstra bir şey yapmıyoruz diyerek aslında bu yola ilk adım Hı. atmıştık. Zaman içerisinde evet şimdi bize de küratör deniliyor Biz de bunu kullanır olduk. Ama yani ilk e, yani ilk dürtümüz her zaman e, bu işi daha geniş kitlelere geliştirmekte. Her zaman yani bu işin ne kadar demokratik olduğunun altını çizmeye çalıştık. Ve bu demokratiklik sadece izleyici açısından değil, üretici açısından da yani. Sanatsal olarak aslında üretimi de kolay ve yani her gün daha ucuz üretilebilir bir hale alıyor teknoloji. E, her gün hem teknoloji daha ilerliyor hem de daha ileri teknoloji daha e, aslında az alınabilir hale geliyor. Ee, onun içinde üretim konusunda da aslında insanların önü çok daha açık. Yani bildiğimiz e, daha klasik sanatı üretmek e, çok daha maliyetli, eğitimi daha uzun süreli. Bunda şeyi çok görüyoruz yani kendi kendini eğitmiş, kendi kendine gelişmiş, kendi kendine yazılımı öğrenmiş, kendi kendine işte e, bilgisayar öğrenmiş insanların bu işleri üretebildiğini görüyoruz. Onun için hem üretiminde hem tüketiminde hem de dağıtımında ee, çok daha aslında kolaylık sağlayan onun için de bence e, sanatla ilgili bildiğimiz şeyleri böyle bir e, devrim getiren bir alan olduğunu düşünüyoruz. Evet yani bu çağın özelliğine belki daha yakın evet. yani başka bir sanatçı e, duruşunda mümkün kılıyor aslında. Yani o yukarıdaki yerden yalnız söyleyeyim, kuleye neşine gideyim de Hemen yılbaşında. Evet. senin yanındaki kişi falan. Evet, Tam çağımızın aslında sanatı yani. Her hmm. çağ bir sanatı var aslında. Her çağa bir denk düşen sanat. Şimdi hala kullanılıyor olsa bile her dönemin kendine az bir sanatı var aslında. Hmm. Ee, bizim dönemimizin de sanatı bu sanatı. Evet. Hazır yani bu urguya gelmişken son 3-5 dakikanın içindeyiz gerçi ama e, sizi de bulmuşken yani son bir yıldır tüm dünyada yani ilginç bir şekilde Türkiye'de pek çok konusu geriden gelir ama Türkiye'de de eş zamanlı olarak <gülüyor> e, NFT'ye büyük bir rağbet yani ciddi bir tartışma e, olanı olmasa da büyük bir rağbet olduğunu evet. e, görüyorum. Siz e, mesela bunun nasıl söyleyeyim mesela sanatçılar e, açısından getirisi hakkında ne söyleyebilirsiniz ya da siz kendinizi bu dünyada nasıl görüyorsunuz şu soruyorum. Aslında ciddi spekülasyonun döndüğü bir finansal e, alanda, sanat eserleri'nin e, de dolaşımında e, olduğunu görüyoruz. Bu, bunun riskleri hakkında eminim kendine kızlar konuşmuşsunuzdur. Şöyle kapsüel şeyler söylüyordunuz e, mu? Yani NFT dünyası e, şu an hala yani karışık ve nereye gideceği çok belli olmayan bir halde. E, biz de yani bu konuda çok konuşuyoruz ama net tahminler yapmak çok da mümkün evet. değil. E i̇şte yani de dediğin gibi ağırlıklı bir spekülasyon üzerinden dönen bir e alandan bahsediyoruz. E aslında yani orası bir sanat alanı olmaktan çok bir piyasa aslında. Evet. Yani onun için biraz daha ekonomik tarafını tartışmak daha doğru sanırım. Yani şu an evet. ağırlığı ekonomik olarak gidiyor. Yani oradaki gerçekten satın alınan sanata verilen değerden ziyade Hı. yani o sanatın e işte... ...böyle parasal karşılığının... ...bir değeri var... Ee, onun için e, ne kadar sanatı geliştireceği çok tartışmalı ve sanatı nereye götüreceği çok tartışmalı. Çok mesela aslında e, sanatsal değeri çok yüksek olmayan işler de mesela bu alanda çok Hı. başarı sağladığı olabiliyor. E, onun için e, gerçekten sanatı neye yönde götüreceği net olmayan bir e, alan. Ama şöyle bir avantajı oluyor yani her alanın işte negatif pozitif şeyleri var getirileri var. E, şöyle bir şeyini görüyoruz biz. E, dijital sanat normalde e, gerçekten e, sanatçıların çok zor para kazandığı bir alandı. Onun için çoğu zaten profesyonel hayatını da devam etmek zorunda kalıyor. Yani ne yapıyorlardı? İşte yazılımcı olarak çalışıyorlardı. işte ne bileyim reklamcı olarak çalışıyorlardı, prodüksiyonda çalışıyorlardı. Bir şekilde başka bir yerden paralarını kazanıp dijital sanatı da kendileri kazandıkları parayla üretmeye çalışıyorlardı genelde. Çünkü satışı çok fazla olan bir yer değildi dijital sanat alanı. E, dünyanın en iyi dijital sanatçıları bile Nasıl söyleyeyim daha 2 senelik bir işte yalı boyacının aldığı fiyatı ancak işini satabiliyordu dünyanın en büyük sanatçıları bile öyle bir alandan bahsediyoruz. Onun içinde gerçekten bu alandaki sanatçılar sır sanatla hayatlarını idame ettiremiyorlardı. Öyle bir sıkıntı vardı. Şimdi bu NFT ile birlikte ilk defa gerçekten para kazanmaya başladılar. Yani para kazanabilmeye başladı bu alandaki insanlar ve o işte yani günlük işlerini bırakıp o işte zaman harcamaları gereken o para kazanma derdinden ayrılıp gerçekten Hı. sanat üretimine daha çok alan açabildiler, daha çok zaman harcayabildiler. Bu en pozitif yanı sanırım. Evet, en, ee, en negatif yanı da şu an görünen işte e, bu e, yani e, şey climate change işte bu şey... E, iklim, i̇klim, iklim sorununa, evet iklim krizine e, negatif yansımaları. E, gerçekten çünkü e, bunların yapıldığı çiftlikler çok ciddi bir elektrik üretiyor ve yani harcıyor ve aşırı bir ısı üretiyor. E, onun için gerçekten doğaya çok fazla zarar veriyorlar. Onun için hatta uzun bir süre yani bizim çalıştığımız bilinçli sanatçı çevreye de çok önem veren sanatçılar olduğu için Uzun bir süre bu alandan uzak durdular. Yani hiç NFT yapmadılar, şey olarak e, siyasi duruşları gereği. E, Bunun içine girmek istemediler. Ama e, nihayet e, son bir senelik dönemde, son bir altı aylık dönemde e, doğayla dost NFT'ler çıkmaya başladı. E, bu da yeni bir akım. Ee, onlar arttıkça e, bizim tarzımız insanların birlikte çalıştığı sanatçılar da bu alana giriş yapmaya başladı. Ee, biraz daha düşük fiyatlarla satılıyor onların işleri hala bu alan içerisinde. Ama yavaş yavaş o fiyatlar da yükselecektir diye düşünüyorum. Şimdi en azından e, doğaya dost alternatifler de var. İnşallah onların sayısı da artar. Çünkü e, yani bu işte sırf ekonomik bir şey olarak görülmeye başlanınca e, doğa dostu mu işte... E, Iklime zarar veriyor mu gibi kayıtlar e, arka plana düşebiliyor. Halbuki yani sanatsal bir üretimde aslında böyle şeylere önem veriliyor olması lazım. E, biraz daha iyi bir yöne gidiyoruz inşallah bu yöndeki gidişatta devam edecek. Evet ya bir yandan spekülasyon kendine illaki başka bir odak bulur. Evet. Koşuya bir ilerlediğinde belki daha e, dünyaya altyapılayan sanatçılar ve izleyiciler olarak biz enfekte dinastı varlığını sürdürmeyi sürdürürüz. Evet inşallah. Yani Oda bir olası olarak duruyor. Evet. Bu son katkı için de teşekkür ederim. Biraz dışına çıkmış olduk genel çerçevenin. Şimdi geri dönersek aslında Kalyon'da olup bitecekleri söyleşiyle kaparken. süreçin hoşunu da zaten e, özet verdik. Önümüzdeki aylarda e, olup bitecekleri. E, Liyar yakında buraya gelecek. Belki e, izleyicilerle buluşma olasılığı e, o vakit olur. Ben de açık terkliğe takip etmeye çalışacağım olup biteni. Siz e, önümüzdeki e, sezon ilişkin, burada henüz konuşmadığımız bir şey varsa ee, onu da ekleyerek e, veda e, kapanış yapmışlarımız. Hani senenin başında bir karma sergi yapacağız. Ee, Hı -hı. Daha sonra bir iki sola sergi düşünüyoruz ama yani karma sergide de büyük ihtimalle demin konuştuğumuz konularla alakalı bir şeyler yapacağız. Yani yine zaten çok uzun süredir biz doğa ve doğa Dijitalde doğa tezahürleriyle alakalı çok Hı. şey gördük. Şimdi biraz daha böyle çevreye olan etkileriyle alakalı, Hı. bu özellikle covid döneminde sanatçılar bunlarla alakalı çok çalıştılar. Ee, o yüzden böyle çok değişik şeyler göreceğimiz Güzel. bir karma sergi bizi bekliyor. Ee, onun dışında yani dijital böyle heyecan verici işler çıkacak gibi bir de şeyi amaçlıyoruz ee, daha şu an onu oluşturma durumdayız ama hani kurumla beraber e, dijital sanatı desteklerken işte öğrencileri ve bu işe başlayan sanatçıları da desteklemek istiyoruz o yüzden evet. bir yarışma yapacağız büyük ihtimalle uluslararası bir jurisi olan ee, onun da detaylarını yakında açıklıyor olacağız ee, O öyle güzel bir yarışma üzerine çalışıyoruz ee, o gençlerin eğitim ve ilerlemesi üzerine evet. ee, şu anda hani şimdi çok da detay vermeye sürpriz olsun ama biraz böyle şeyler bekliyor bizden. Evet heyecanlı kaçırmamış olduk. Çok teşekkür ederim. Biz Sağ teşekkür ederiz. Evet, Umar ve Ceyhan Arkman'la birlikteydik. Açık dergi.